Konuya devam edeceğiz. Allah Rasulü Sattı Vesselam Şam diyarı için bereket duasında bulunmuştur. Buharide geçen bir hadis şerifte Allah Rasulü Sattı Vesselam İbnü Ömer'in rivayetine göre şöyle buyuruyor: Allahım bārklana fi Şamina, Allahım bārklana fi Yemanina, Allahım Şam diyarımızı bize bereketli kıl, Allahım Yemen diyarımızı bize bereketli kıl Buhari fiten bâbu el fitnetu min meşrik yani fitneler doğu tarafındandır babında hatta bu hadisin tam metninde tam metninde sallâhu aleyhi ve sellem diyor ki Allahümme bârik lene fî şâmine Allahümme bârik lene Ya Rabbi bize Şam'ımızı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 toplama manasında olduğunu açıklıyor ve bunun dört çeşit olduğunu söylüyor. İkisi bu dünyada, ikisi ise ahirette. İmam-ı Kurtul Birayim Allah diyor ki toplama, haşr diyor, toplama manasındadır. Dolayısıyla diyor, e, dört türlü toplanma olacaktır. İkisi bu dünyada, ikisi ahirette. Dünyadakiler şunlardır. Bir, Medine'de Yahudi kabilesi olan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 Zaten hadisler de buna delildir. Kurtubi, İbn Kesir ve İbn Hacer Rahimeullah bu icmayı nakletmekteler. Gazali ve Halimi gibi, kimdir bu Halimi? Ee, Muhammed bin Halim Cülcani, şafii fıkıhçıdır, Buhara'da kadılık yapmış Horasan bölgesinin her tarafını gezmiştir. el Minhaj Fi Şu Abil İman adlı kitabı var. Beyhaki, Şuabil İman adlı kitabında, bu kitaptan çokça alıntı yapmıştır. Ve Hicri 403 yılında, 65 yaşındayken vefat etmiştir. Gazali ve Halimi, işte demin bahsettiğimiz Halimi,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 demekteler ve şu hadisi getirmekteler. Selasen Üçü binekli olarak, üçü ayakları üzerinde süratle yürüyerek ve üçü de yüzüstü olarak gider. Bu hadisteki gruplandırma Vak'a suresinde geçen ve kuntum azvajan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 durumundadır. Çünkü فَاِنَّ أَسْتَقَ astaqal كَلَامُ اللّٰهِ Çünkü sözlerin en doğrusu Allah'ın sözüdür. Üçüncüsü Resulullah ve sellemden sabit olarak gelen, ister mütevatir olsun, ister ahad olsun hadislere iman etmek ve onları kabul etmek farzdır. Onları reddetmek caiz değildir. İtikat konuları sahih hadislerle ispat edilir. Bu sahih hadisler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 Kur'an ve Sünnet'e ihtiyaç var çünkü dini ilimler, gaybi bilgiler, tevkifi olması gereken, yani Kur'an ve Sünnet tarafından belirlenmesi gereken bilgilerdir. Dolayısıyla biz diyoruz ki Allah'ın dışında ne mukarrab bir melek, ne mukarrab bir melek, ne de hiçbir embiya, hiç kimse Allah'ın dışında kıyametin ne zaman kopacağını, ne zaman kopacağını bilemez.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 Yine dokuzuncu olarak bir şeyin kıyameti, kıyamet alameti olması o şeyin kötü veya haram olacağı anlamını taşımaz. Yani mesela dedik ki Resulullah ve Vesselam'in gönderilmesi kıyamet alametidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in vefatı kıyamet alametidir ve benzeri şeyler söyledik. Ve yine Allah fitneler işte Medine sokaklarını göstererek yağmurun her yeri ıslattığı gibi fitneler sokaklarınızda gezecektir demesi ve benzeri.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 zamanın sonunda Medine'nin kötüleri içinden çıkarttıktan sonra harap olması, müminlerin ruhunu alacak hoş bir rüzgarın çıkması, mescidi haramın mübah kılması, kılın, e, kılınması, vekabenin yıkılması. Ve bütün bu alametlerden sonra büyük alametleri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 Ateş şeklinde sıraladık. Dolayısıyla tüm bu saydığım kıyametin alametleri Allah'a hamdolsun Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu dersi khatmetmeyi, sonunu getirmeyi bizlere nasip etti. Başlıklarını verdiğim bu konular e, lingimizde bulunmakta, yani kıyamet alametleri serisi tamamen burada bulunmakta ve bu anlamda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 Ona bu çalışmasından ötürü Allah Azze ve Celle'nin kendisini cennetle rızıklandırmasını temenni ediyoruz. Bu anlamda e, gerçekten bu eserden biz faydalandık ve bu konudan yine bu e, kıyamet alametiyle ilgilenen kardeşlerimizin bu eseri temin ederek büyük ölçüde istifade edeceklerini e, söylüyorum ve tavsiye ediyorum. İnşallah kendilerimiz